Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi eca'in. Geçen dersimizde Yusuf Aleyhisselam suresinin 76. ayeti kerimesine kadar gelmiştik. Kısaca gördüğümüz ayeti kerimeleri hatırlayacak olursak, Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşleri, Yusuf Aleyhisselam'ın kendilerinden getirmelerini istediği için diğer kardeşleri olan annelerinden Yusuf Aleyhisselam'ın öz kardeşi Bünyamin'i de götürmeleri gerektiğinden bahsediyorlar. Ve netice itibariyle Yakub Aleyhisselam'ı buna razı ediyorlar. Yakub Aleyhisselam da Bünyamin'i onlarla birlikte gönderiyor. Yusuf Aleyhisselam ise gerçeğin bir şekilde kardeşleri tarafından bilinmesini ve böylelikle de artık e, ailesinin tamamının e, Mısır'a gelmesini sağlamak için de bu işin de tabii bir şekilde olması için yollar ve çareler alıyor. Bu çerçevede e, kardeşi Bünyamin Aleyhisselam'ın e, yani selam söylemekte bir sakınca yok. İlla peygamber olması da şart değil ki zaten birçok görüşe göre e, Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşleri aynı zamanda peygamberdiler. Esbat dedilerler. Bir görüşe göre öyle Allahu alem. E Bünyamin'i yanında alı koymak için e, emrinin altındakilere kendi su başlatmasını Bünyamin'in eşyaları arasına koymalarını emrediyor. Yakup Aleyhisselam'ın şeriatına göre, İsrail oğullarının o zamanki şeriatına göre çaldığı, bir şey çaldığı, tespit edilen kişi malını çaldığı kimseye köle oluyordu. Onun kölesi oluyordu. Hüküm buydu o zamanki şeriatta. Ee, bu şekilde arama yapılırken bu suretli neticesinde Maşrafa'nın dünyamının eşyaları arasında olduğu anlaşılıyor. Ve diyor ki zaten onlara soruluyor. Peki bu eşyayı biz sizde bulursak cezası ne? Cezası diyorlar ki bu eşya kimde bulunursa o kişi onun cezası olarak onun yanında kalacaktır. Orada kalacaktır diyorlar. Çünkü bu o zaman için onların kanunu böyleydi. Cenabı Allah da diyor ki halbuki diyor e, dinin e, pardon kralın dinine göre yani şeriatına göre, hükümlerine göre kardeşini alıkoyması olacak bir iş değildi. Buna imkan yoktu. Ancak Allah Teala bunu dilemişse üstesna ve nitekim Allah'ın dilediği şekilde kardeşini de Yakub Aleyhisselam'ın şeriatına göre çaldığı, tespit edildiği için görünür öyle tespit edildiği için alıkoyuyor. Böylelikle ondan sonra Cenab-ı Allah biz dilediğimiz kimseleri derecelerle yükseltiriz ve her bilenin üzerinde bir bilen vardır diye konumuz orada kalmıştı. Yani bu bu cereyan eden hadiselere işarette bulunuluyor. Yusuf aleyhisselam da bir şey biliyordu. Kardeşleri de bir şey biliyordu. Yakup aleyhisselam da bir şey biliyordu. Fakat onların bilgileri bu olayların bu şekilde cereyan etmesini sağlayacak düzeyde olamazdı. Çünkü kainatı bütün külli ve cüzi, genel, özel, Ana meseleler, detay meseleler. Hiç fark etmeksizin hepsini bu ahenk içerisinde idare eden, yönelten, yönlendiren, şekillendiren, zamanı gelince her bir olayı olması gerektiği gibi halk edip takdir buyuran Cenab-ı Allah'tır. İşte burada Cenab-ı Allah ona işaret ediyor. Ve her bilen bir kimsenin üzerinde bir bilen vardır diyerek, Cenab-ı Allah bu işleri tamamıyla kendi ilim ve ile tedbir ettiğine işaret etmiş oluyor. Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşleri Yusuf Aleyhisselam'ın anne baba bir kardeşinin çaldığını veya hırsız olarak itham edildiğini delilleriyle artık görünce bu sefer kendilerinin farklı olduğunu Yusuf Aleyhisselam'a ama onlar henüz daha Yusuf olduğunu bilmiyorlar tabii. Farklı olduklarını anlatmaya çalışıyorlar. Diyorlar ki: "Galu en yesraq faqad saraqa akhu lahu min qabl." Eğer bu çalmışsa, çaldıysa yani Normaldir demeye getiriyorlar. Çünkü vaktiyle daha önceden onun bir kardeşi vardı o da çalmıştı. O da hırsızlık yapmıştı. Dolayısıyla damar çekti. Hani genlerinde var diyor ya bugünümüzde. Onu demek istiyorlar. O çaldıysa vaktiyle kardeşi de çalmıştı diyor ki bir edeb bize öğretiyor aynı zamanda bundan sonrası. Fa eserraha Yusuf fi nefsihi ve lem yubdiha lehum. Yusuf onların bu söylediklerine karşı vereceği cevabı açıklayarak mealini veriyorum. Vermesi gereken cevabı vermeyip onların da bu söylediklerini içine attı. İçine gizledi ve onlara açıklamadı meselenin iç yüzünü. Ve dedi ki entüm şerrum mekana. Yerleri durumları itibariyle siz daha şerlisiniz. Ve Yusuf bunu içinden söyledi onlara bunu açıklamadı. Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde bize idf'a billati, hiye ahsen emrini ve bu manadaki emir ve irşatları gösteriyor, buyuruyor. Yani sen bir kötülükle karşılaştığın zaman onu en güzel yol ile bertaraf et, def et, önle. diyor ki Fussilet suresinde Estağfurullah. ıı, itfa billeti hi ahsan En güzel olanla bir kimse sana bir kötülük yaparsa diyor. Sen onu en güzel olan o yol hangisiyse onunla defet. Bakarsın ki sana kötülük yapan bir zaman gelir, candan bir dost oluyor. Bu enteresan bir haldir. Ve gerçekten büyük bir ahlaka sahip olanların yapabilecekleri, sergileyebilecekleri bir davranış türüdür. Nitekim ayetin devamında okuduğun Fusilet Suresi de diyor ki, وَمَا يُلَقَّاهَا اِلَّا الَّذ۪ينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا اِلَّا ذُو حَظٍ <عَظٍ> Böyle bir hal ile ancak çok sabredenler karşı karşıya kalırlar, bunu yapabilirler. Ve ancak büyük bir pay sahibi olanlar, kılınmış olanlar, büyük paya sahip kılınmış olanlar, kendilerine büyük bir pay, büyük bir nasip verilmiş olanlar bunu yapabilirler diyor. Kötülük yapanı size affetmek öyle basit bir hadise değildir. Bunu büyük insanlar yapabilir ancak. Onun için af büyüklerin şanındandır demişler halk arasında. Normal sıradan insan kendisine yapılan kötülüğün karşılığını yapar ve intikamını almak ister. Ölçüsüz insanlar daha fazlasını yapmaya kalkışır. Bu sefer zulme giderler. Zulme saparlar. Bazı hallerde size yapılan zararın veya size yapılan haksızlığın karşılığını birebir vermeniz ze müsamaha ile bakılabilir İslam nazarında da. Fakat daha fazlasına müsaade yok. Çünkü ve cezau siiat siiatı مثل bir kötülüğün cezası veya karşılığı onun gibi başka bir kötülük olabilir yani kötülüğe bile karşılık vermeniz aslında yerine göre adalet olduğu halde ona yine kötülük denilmiştir tabi bunun edebi bakımdan ayrı izahları var o ayrı bir konu ama dikkat ederseniz yine Kötülüğe karşılık vermeyi adalet gereği olsa bile adalet gereği olsa bile Cenab-ı Allah ona yine kötülük demiştir. Bu da şuna işarettir. Terk edilmesi daha iyidir manasındadır. Terk edilmesi fazilettir anlamındadır. İşte Yusuf Aleyhisselam da kardeşlerinin bunca yaptıkları yetmiyormuş gibi böyle bir durumda da kalkmış Diyorlar ki, kendisi çalmışsa bizim bu kardeşimiz, üvey kardeşimiz, vaktiyle onun öz bir kardeşi vardı, o da çalmıştı. Bazı İslam alimlerine göre, Hasan-ı Basri rahmetullahi aleyh bunlardandır. Bu diyor, asılsız bir iddiadır. Yusuf aleyhisselamın çaldığı bir şey yok. Dolayısıyla onlar, kendilerini temize çıkarmak kastıyla sadece böyle bir gerçek dışı bir iddiada veya bir savunmada bulunmuş oldular diyor. Diğer bazı alimlere göre, müfessirlere göre bunların çalma meselesi şu, Yusuf Aleyhisselam'ın çalma meselesi şu, Yusuf Aleyhisselam'ın bir halası varmış, İshak Aleyhisselam'ın diğer bir kızı, yani Yakup Aleyhisselam da İshak Aleyhisselam'ın oğlu, ondan büyük bir de Yusuf Aleyhisselam'ın halası, Yakup Aleyhisselam'ın ablası varmış. Bir süre Yusuf Aleyhisselam'ı küçükken yanına alıyoruz. Yusuf Aleyhisselam'ı çok seviyor, çok düşkün, ondan ayrılamıyoruz. <gülüyor> Bir zaman gelince babası Yusuf Aleyhisselam'ı geri almak istiyor. <gülüyor> <gülüyor> diyor ki Yusuf'u görmemeye dayanamıyorum. <gülüyor> Onu bana gönder diyor. O da diyor ki ben de ona çok alıştım. Birkaç gün daha kalsın diyor. <gülüyor> tamam diyor madem istiyorsun kalsın. Birkaç gün daha bırakayım. <gülüyor> Büyük kız olması dolayısıyla yani İshak aleyhisselamın büyüğü olması dolayısıyla İshak aleyhisselama ait ve aile ait özel bir kemer varmış. O kemer Yusuf aleyhisselamın halasında. Şeriatleri gereği Yusuf Aleyhisselam'ın yanında kalmasını sağlamak için en azından ölene kadar o aileden kalma o önemli miras kemeri Yusuf Aleyhisselam'ın elbisesinin altına bağlıyor. Böylelikle Yusuf Aleyhisselam'ın yanında kalmasını istiyor. Ondan sonra da diyor ki ben kemerim kayboldu kemerimi arayın. Kemer aranınca Yusuf Aleyhisselam'ın üzerinde bulununca Yakup Aleyhisselam'a da haber gönderiyor. Diyor ki vallahi böyle böyle kemerimizi çaldı. Çaldıysa o zaman diyor senin kölen olacak senin yanında kalacak. Böyle diyen müfessirler derler ki Yusuf Aleyhisselam işte bu taktiği diyelim ta o zamandan öğrenmiş ve burada da kardeşlerine kardeşine daha doğrusu uygulamış bu doğrusunu isterseniz bu konuda ayet olmadığı belli de böyle bir hadis de yok. Tabii müfessirlerinden bazılarının söyledikleri bir açıklamadır. Hasan Basri rahmetullahi aleyh'in böyle bir şey yok. Yusuf Aleyhisselam'ın çalması söz konusu değil. Onlar orada kendilerini temize çıkarmak veya farklı olduklarını anlatmak için söylevi verdikleri bir sözdür demiş allah Alem bu daha uygun gibi görünüyor. Ondan sonra diyor Yusuf Aleyhisselam onlara sesli olarak açıktan Allah sizin yaptığınız bu nitelemeyi yani vaktiyle kardeşi de çalmıştı demenizin hakikatini en iyi bilendir. En iyi bilendir. Bakın burada imanın da insan için ne kadar güçlü bir teselli, ne kadar insanın kendisini kontrol etmesinde yardımcı bir unsur veya belirleyici bir unsur olduğunu gösteriyor. Birileri sana zulmediyor, birileri sana haksızlık ediyor, birileri sana olmadık şeyler seninle ilgili söylüyor. Sen de bunlarla bir şekilde uğraşmak istemiyorsun. Vakit kaybı belliyorsun. Veya kendini savunmayı zaid görüyorsun. Ama istediğin kadar bu şekilde davran, o bir yerde seni üzüyor. Ama Allah durumu çok iyi bilir dediğin zaman, senin o üzüntün de insanların faraza, bu yaygaralara, bu asılsız uydurmalara, kananları dahi senin için artık hiç emniyet arz etmez. Çünkü sen inanıyorsun ki her şeyin açık seçik ayan beyan çıkacağı bir gün vardır. Ve o günde herkes hakkını eksiksiz olarak alacaktır. Ceza alması gereken varsa da cezasını alacaktır. Bugün öyle bir gün olacak ki hadisi şerifte belirtildiği gibi Boynuzlu koç boynuzsuzundan, boynuzsuzuna haksızlık yapmışsa boynuzsuz olan boynuzlu koçtan hakkını alacaktır. Hayvanlara varıncaya kadar bu ilahi adaletin gerçekleşeceği bir günde Müslüman önemsesin veya önemsemesin. Bazı hallerde fazileti gereği bazı hallerde de gücü yetmediği için. Kendisine yapılan karşı, haksızlıklara karşı tepki göstermesin. Onları Allah'a havale ettiği zaman yine o Müslüman bir şey kaybetmez. Çünkü Cenab-ı Allah'ın adaleti, her şeyi bilip gözeten Allah'ın adaleti zamanı gelince hatta bazen dünyada da gerçekleşir. Biz her zaman hakkımızı aramak imkanını bulamayabiliyoruz. Bazen aradığımız halde de, arama imkanımız olduğu halde de ...fazilet gereği hakkımızı bırakıyoruz... ...vazgeçiyoruz. Ama Allah... ...yanında bir şey kaybolmaz. Allah o faziletimizi de... ...veya hakkımızı... ...aramamız gerektiği halde... ...arama imkanımız olmadığı için... ...o imkanlar elimizden alındığı için... ...elimiz kolumuz... ...bağlandığı için... ...ahkam bizim ahkamımız... ...olmadığı için... ...hukuk bizimle alakalı... ...olmadığı için... ...hatta bize karşı olduğu için... ...hakkımızı arayamayabiliyoruz. i̇hkak hak zaten şeriatın da kabul ettiği bir şey değildir. Yani ben hakkımı kendim... ...birisi benim babamı öldürdü... ...ben de gidip onun babasını veya kendisini öldüreceğim. Yok öyle bir şey. Bu işi yapabilecek hak ve selahiyeti... ...İslam'a göre devlete ait bir yetkidir. İslam devletine ait bir yetkidir. Şahıslar, fertler... ...anarşi olur o zaman... Kardeşadan çıkılmaz geçilmez. Dolayısıyla hakkımızı arayamadığımız hallerde bile Cenab-ı Allah'ın yanında biz inanıyoruz ki hak zayi olmuyor. İşte Yusuf aleyhisselamı kardeşlerine karşı bu derece mütehambil kılan unsurlardan birisi de budur. Yani ahlakı yücelten onun sahip olduğu o imandır, o imani değerlerdir. O imani değerleri sayesinde Yusuf Aleyhisselam böyle yüce bir ahlakla kardeşlerine muamele edebilmişti. Yüzüne karşı ama farkında değiller. Gıyabında netice itibariyle diyelim ki onlara da onların noktasından olaya bakacak olursak. Yusuf onlara göre yok. Ama onun aleyhinde hala konuşuyorlar. Onun için Yusuf Aleyhisselam Onlara söylediklerine birebir inanmadığını hissettirecek ama onları da ifade yerindeyse açıkça yaralamayacak bir ifadeyle cevap veriyor. Sizin yaptığınız bu nitelemeyi Allah en iyi bilir diyor. Durum böyle midir yoksa değil midir? Ben sizin dediğinize göre karar vermiyorum diyor. Siz bu dediğinizi hukuken şeran İspatlamanız gerekiyor. Ben de öyle bir şey de istemiyorum bu aşamada. Allah en iyi bilendir diyor. Diğer taraftan Yusuf'un kardeşleri Yakup Aleyhisselam'a verdikleri sözü hatırlıyorlar. Ona bir söz vermişlerdi. Etrafımız kuşatılmadığı sürece yani ölme hali dışında biz sana Yusuf'u bünyamin'i geri getireceğiz demişler. Ama şimdi artık geri götüremiyorlar. Bu sefer Azize Yusuf Aleyhisselam'a aziz diyerek durumlarını arz etmeye çalışıyorlar. Ve Bünyamin'i de beraber götürmenin yollarını arıyorlar. Diyorlar ki Estaizu Billah Ya eyyuhel aziz Ey aziz yani artık biz, sen bizim için bir hükümdarsın. Mısır'ın en büyük hükümdarısın bize göre. Niçin? Çünkü biz bu işimizle hükümdara değil sana geliyoruz. İhtiyacımızı görmek için. İnne lehu aban şeyhan kebira diyor. Onun hem yaşlı hem de kavmi arasında büyük kabul edilen, şahsiyeti itibariyle büyük görülen, bir babası vardır. Yani burada Şeyh ve Kebir eş anlamlı değil. Birisi yaşlı anlamındadır. Şeyhan yaşlı anlamındadır. Kebir de büyük şahsiyet, büyük kabul edilen bir şahsiyet anlamındadır. Dolayısıyla tekrar değildir. Büyük bir yaşlı babası var manası değil. Buradaki büyüklük yaş büyüklüğü değil. Birisi yaş büyüklüğüdür, ihtiyardır, yaşlı bir babası vardır öbürü de zat olarak, şahıs olarak, makamı, mevkii, itibarı itibariyle, itibarı bakımından büyük bir şahsiyettir manasına. Diyorlar ki onun yani hem yaşı itibariyle saygı duyulması gereken, hem konumu itibariyle saygı duyulması gereken bir babası vardır. Dolayısıyla biz sana onu da serbest bırak demiyoruz. Mümkünse diyorlar, Fakhudh ahadana makane. Onun dışında bak işte 10 kişiyiz. Birimizi onun yerine al. Birimizi onun yerine al diyorlar. İnna narake minel muhsinin. Biz gördüğümüze göre biz senin ihsan edicilerden, iyilik yapanlardan Güzel iş yapanlardan olduğunu görüyoruz. Böyle yap diyorlar. Kal maazallah. Maazallah diyor. Ya yani Allah'a sığınırım. En na'huz illa men vecedna Eşyamızı yanında bulduğumuzdan başkasını almaktan Allah'a sığınırız. Eşyamızı kimin yanında bulduysak onu alacağız. Onu alı koyacağız. Eşyamızı yanında bulduğumuz kimseden başkasını alı koymaktan Allah'a sığınırız. Niçin? Çünkü suç kişiseldir. Hiçbir kimse başkasının suçunun cezasını çekemez ve hiçbir kimseye başkasının suçunun cezası çektirilemez. اِلَا اِذَا diyor. Öyle yaparsak sizin dediğiniz gibi zulmetmiş oluruz. Zulmetmiş oluruz. Akif'in dediği gibi tabi o başka bir maksatla söylüyor. Cani geziyor dipdiri can vermede masum suç başkasınındır da niçin başkası mahkum? Hazret bu. Yani adil olmayan düzenler daima gerçek suçluları yüceltirler, bırakırlar. Ondan sonra öbürlerini şey derler. Bu memlekette böyle olmadı mı? Aynı yıllarda hemen hemen bankaları boşaltanlar, hortumlayanlar efendim söyleyeyim memleketin sefasını sürdürdüler. Baklavacı dükkanından bir kilo baklava veya beş dilim baklava çalanlar 10-15 yıl hapislerde çürütüldüler. Bu, adalet bunun neresinde ya? Birisi hortumlayacak bu kadar tüyü bitmedik fakir fukaranın servetini, bankaları, koca bankalar boşaltıldı. Biliyorsunuz bunları. Bunlar hiçbir şey olmadı. Hiçbir şey olmadı. Buna karşılık dinini, imanını, Allah'ını, peygamberini, kitabını, memleketini, vatanını seven insanlar düşman ilan edildi. İmha edilmelerinin, köklerinin, kurutulmalarının yolları arandı. Rabbinin emrini yerine getirmek isteyen erkektir, kadındır hiç fark etmeksizin hepsine türlü türlü zulümler, takibatlar uygulandı. Resmen devlet terörü ve devlet baskısı sonuna kadar uygulandı. Öbürleri en üstünde tutuldu. Ve dediğim gibi öbür taraftan da beş dilim baklava çalan iki gariban çocuk da 15 on beş sene hüküm <gülüyor> giydi. Ha, biz bunların başka alanlarda adaletli olduğunu bir burada adaletsizlik ettiklerini söylemiyoruz. Adalet de beklemiyoruz. <gülüyor> Arapçada güzel bir deyim var. فَاقِدُ الشَّيْءِ اِلَا يَعْطِيهِ Türkçedeki vermediyse Mahmud neylesin Mahmud gibi bir anlam ittiva ediyor. Yani bir şeye sahip olamayan onu veremez ki. Bende yoksa benden sana nasıl vereyim? Olmayan bir şeyi veremiyorum. E bu sistemlerde zaten adalet yok ki adalet versinler. Temelleri zulüm üzerine bina edilmiş. Kalkış noktaları zulüm. O noktadan uzaklaştıkça zulümleri azalmıyor, artıyor. Artıyor. İlerledikçe zulümleri artıyor yani. Devam ettikçe yollarında zulümleri azalmıyor, artıyor, çoğalıyor. Biz bunlardan adalet beklemiyoruz ki. Adaletin zerresi onlara e, haram zaten. Mümkün değil. Yapmak isteseler de yapmazlar. Müfsit olan bir kimse ıslah edemez ki. Zalim olan bir kimse adalet dağıtamaz ki. Bunlar olmaz, olması mümkün değil, beklenemez zaten. Ee, onun için başkaları cezalandırılıyor çoğunlukla da, hak etmeyenler cezalandırılıyor. Veya diyelim ki adamın birisi, kadının birisi fark etmez, cinayet işliyor, hapse atılıyor, atıldı diyelim. Ee, güzel. Geriye bıraktığı çocuk, hanım vesaire falan ne olacak? Hiç kimse hesap etmiyor. Hiç kimse hesap etmiyor. Öyle şey olur mu ya? Ama bakın Peygamber Aleyhisselatü bir kadın geliyor. Ya Resulallah ben zina ettim diyor. Zina ettim. Tabi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam onu bir defa itiraf etmekle uygulamak istemiyor netice itibariyle diyor ki ya Resulallah beni sarsaklama kelime düşman bu götürüp getirme ben zinadan hamileyim diyor o zaman diyor git evvela çocuğunu doğur diyor tabi anne karnındaki o yavrunun günahı ne Annesi recim edilecekse o çocuk da recim edilemez ki. Hak etmemiş ki o. Git doğur diyor. Çocuğunu doğuruyor geliyor. Ya Resulallah doğurdum beze sarılı gelmiş. Git onu diyor sana ihtiyacı en azından beslenme noktasında. İhtiyacı kalmayıncaya kadar ona süt emzir getir. Gel diyor. Evet. Ve gidiyor. Sonradan diyor çocuk elinde bir ekmek parçasıyla birlikte Rasulullah'ın huzuruna getiriyor. Yine bitmiyor iş. Rasulullah diyor ki annesini rahatlatıyor. Bu çocuğa kim bakacak diyor? Kim bakacak? Ashab Kiram'dan birisi öne atılıyor. Ben bakacağım ya Rasulullah. Öyle bir cemiyet ki yok efendime söyleyin yani İslam'ın kabul ettiği bir tahkir manasıyla kabul ettiği bir kavram değil. Ne gayri sahih veya zina evladı falan diye. Maazallah. O çocuğun suçu yok ki. Niye annesinin veya babasının suçunu çocuğa çektiriyoruz? İslam yok bunda. İslam'da yok. O, olsaydı Peygamber aleyhissalatü hiç durmazdı. Hemen o kadını recmederdi. Karnındaki bebeğiyle giderdi. Yok diyor. Onu doğur diyor. Doğuruyor. Git emzir diyor. Sana ihtiyacı kalmayacak yaşa gelinceye kadar büyüt diyor. Büyütüyor. Annesinin aklı yavrusunda kalmasın diye. Onun gözü önünde daha cezasını uygulamadan. Bu çocuğa kim bakacak diyor. Çıkıyor ashabı kiramdan birisi. Ben bakarım ya Allah deyip ödünü yapıyor. Kadın da hem çocuğunun efendime söyleyeyim, e emin ellerde olduğundan emin ve rahat olarak hem de Allah'ın hükmünün adaletinden emin olarak cezanın ilahi cezanın kendisine adaletin uygulanmasına hiç tereddütsüz hiç direnmeden arkasına bakmalı gidiyor. Birisinin suçunu başkasına çektiremeyiz. Bu adalet değil. Bakın bu kadar yıllar öncesinden Yusuf Aleyhisselam adeta bugünkü cahili cemiyetlere sesleniyor. Suçu kim işlemişse ve suçu ne kadarsa onu cezalandırın. O kadar ceza verin. Suçluyla beraber... Bir taraftan suçlunun cezasını hafifleteceksiniz. Öbür taraftan başkalarını da çektireceksiniz. Böyle şey olmaz. Yusuf Aleyhisselam dediğim gibi bakınız ta asırlar öncesinden bizlere bugünkü beşeriyete böyle verdiği mesajlardan birisi de bu. Yusuf Aleyhisselam'ın bu kararlı tutumunu görünce kardeşleri haliyle öbür kardeşlerinin yani üvey kardeşlerinin kendileriyle beraber gönderileceğinden yana ümitlerini kesiyorlar. Ayet-i Kerime diyor ki ümitlerini kesince ne yaptıklarını anlatmak üzere. "فَلَمَّا سَتَيَّسُو مِنْهُ خَلَاصُ نَجِيَّةٍ". Artık ondan ümitlerini kesince kendi aralarında bir tarafa çekilip özel olarak Konuşmaya başladılar. Gizlice danışmaya, konuşmaya başladılar. Gizli konuştular. Olup bitmiş bir olay bu kadar yıl sonra, önce. vahiden bu kadar yıl önce. Yusuf Aleyhisselam da bilmiyordu bu konuşmayı. Ve Cenab-ı Allah bunu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a vahiy ile bildiriyor. قال كبيره onların büyükleri dedi ki Alam ta'lemu en ebaikum kad aqadha aleykum mu'sikan min Allah Allah'ın pardon babanızın sizden Allah adına ahit ve yemin aldığını bilmiyor musunuz Ve min qabl fi Yusuf ve daha önce zaten Yusuf hakkındaki taksirinizi de bilmiyor musunuz? Unuttunuz mu onları diyor. Yani iki sebepten dolayı siz bu halinize çare bulmalısınız. Bir babanıza vermiş olduğunuz ahit söz, yemin. İki bir bunun kardeşi vaktiyle Yusuf kulususunda çok büyük kusurunuz olmuştu. Şimdi de bunu nasıl izah edeceksiniz? Bu iki meseleye çözüm bulmanız lazım diyor. Ben kendi adıma diyor, felen abrahal'ı art. Kesinlikle buradan ayrılmıyorum diyor. Gitmiyorum bir yere. Ne zamana kadar? Hatta ya'zen li abi veya yahkum Allah li. Tab babam bana izin verinceye yahut da Allah benim hakkında benim lehimde veya hakkında Hüküm verinceye kadar buradan ayrılmayacağım diyor. Bazıları yaşça büyükleri diye, Kebir ruhum buradaki yaşça büyükleri, bazıları akılca büyükleri, en akıllıları diye tefsir etmişlerdir. Fakat yaşça da büyük olsa her halükarda akılca büyükleri de olduğu muhakkak. Çünkü... İki önemli meseleden dolayı yerinden ayrılmayacağını, başka bir çözüm bulamıyor, yapacak başka bir şey yok. Samimiyetini başka bir şekilde ispatlayamıyor. Diyor ki ben buradan ayrılmayacağım, bir yere gitmiyor. Ne yüzle babamın karşısına çıkacağım diyor. Babama ne anlatacağım? Ne söyleyebileceğim? Mazeret olarak bir mazeret ne diyebilir? Diyecek bir şeyimiz yok diyor. O vermek istemediği bünyamini bizimle göndermek istemediği bir zorla aldık. Yeminler verdik. O da bizden yemin aldı, söz aldı, taahhüt aldı. Nasıl dönebilirim diyor. Ya babam bana izin verecek yahut da babam benim dönüşümle alakalı hüküm verecek. Ve huve hayrul hakimin. Ve o hüküm verenlerin en hayırlısıdır diyor hüküm verenlerin en hayırlısıdır yani hayrı daha az hüküm verenler var manasına değildir bu işte en hayırlı hüküm Allah biraz daha hayırlısı başkaları falan öyle değil hayırlı hüküm veren sadece ve sadece Allah'tır manasınadır Allah'tan başkasının hükmünde hayır yok çünkü. Allah'ın hükmüne aykırı hükümlerin hiçbirisinde hayır yok. Hayır olmamakla kalsa yine iyi. Mahza şer. Katıksız şer ve kötülük. Katıksız batıl. O halde sözlerine şöyle devam ediyor. İrci'u ila abikum. Siz babanızın yanına dönün. Fekulü Deyin ki, Ya ebana innebne keserak. Babamız, şüphesiz senin oğlun hırsızlık yaptı. Ve ma şehidna illa bima alimna. Biz ise ancak bildiğimizin şahitliğini yapıyoruz. Biz böyle bildik, böyle gördük. Bundan fazlasını bilmiyoruz. İşin hakikati Allah'ın malumu. Öyle diyorlar. Ve ma kunna lil gaybi hafizin bununla birlikte biz gaybın koruyucuları değiliz. Gaybın koruyucuları olamayız diyor. Bazen gerçekten hakim birisinin aleyhine bütün deliller onun aleyhine olabilir. Ve hakim elindeki delillere göre onun hakkında hükmünü verir. Hakim Delillere göre doğru hüküm verdiği sürece problem yok hakim için. Ama hakim hüküm verse dahi hakikatte o insanın o hükmü hak ettiği manasına gelmeyebilir. Bunun en bariz örneği işte bu hadise bir. Bir de Peygamber aleyhissalatü selam biliyorsunuz. İki kişi bir arazi meselesiyle Peygamber Efendimiz'in huzurunda davalaşıyorlar. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da diyor ki, ben diyor, bir insanın, Sizden işittiklerime, sizin bana takdim ettiğiniz delillere binaen hüküm veriyorum. Ama şunu bilin, her kime kardeşine ait bir hakkı verirsem, bilsin ki ona cehennem ateşinden bir parça kesip veriyorum. Artık ister alsın ister almasın. İki davacı ağlaşıp her birisi senindir diyor ömrü senindir deyim bu sefer. Araziyi birbirlerine az önce birbirlerinden almak istedikleri araziyi herkes bu senindir bu senindir demeye başlar. İşte onun için öyle bir kişi mahkemeyle hüküm giyse bile biz yine de zahiren böyledir. Diyebiliriz ama işin hakikati de böyledir demek için çok daha fazla hakim hükmünden bile bazen daha fazla bir bilgiye ihtiyaç hissedebilir. Onun için İslam fukahası da hakimin hükmü eğer gerçek böyle değilse kişiye o hakkı helal eder mi etmez mi tartışmışlardır İslam alimleri. Konu etraflı bir mesele. Evet e, burada devam ederiz inşallah 82. ayet kelimeden biraz sonra